Sadece aklının ermediği şeyleri Allah'a ve Rasulüne havale eden kimseler kurtulur ve kendisine karışık gelen, anlayamadığı karmaşık gelen konuların ilmini de bilenine, alimine havale eden insan dininde selamette ulaşmıştır, tehlikelerden, arızalardan korunmuş, selamete çıkmıştır diyor imamlarımız. Evet demek ki bu tarz meselelerde müteşabihatta asıl olan eğer sübutu kat'i bir e, delille gelmişse Kur'an gibi, mütevatir hadis gibi, sübutunda bir problem yoksa bunlara iman edeceğiz. Ama bir takım kitaplarda görüyoruz bu işte selefi e, çevrenin özellikle akaid bahsinde kaleme aldığı bir takım kitaplar var kitab sünne gibi, kitab-ı gibi bu başlıklar altında bir takım kitaplar var. Bu kitaplarda her mesele bir rivayetle anlatılır. Böylece esere rivayete teslim olmuş görüntüsü çıkar ortaya. Bakın bu meselede biz şuna inanıyoruz çünkü şöyle bir rivayet var, buna inanıyoruz çünkü böyle bir rivayet var. Bu rivayetlerin önemlice bir kısmı haber vahittir. Yani tek kişiler kanalıyla gelmiş Başka rivayetler tarafından teyit edilmeyen rivayetlerdir. Bunlara biz usulü hadiste zanniyat diyoruz. Yani sübutunda kat'ilik yok, kesinlik yok, zan var. İnkar etmiyoruz. Zan bir tür bilgidir ama kat'i bilgi değildir. Adı üstünde zandır. Sübutu böyle bir zan üzerine oturan rivayete, rivayet üzerine akide bina edilmez akidede kat'ilik aranır, kesinlik aranır. Böyle çok rivayetler var. Bunların bir kısmı o dediğim kitaplarda e, metni münkerdir, zayıftır, senedinde problem vardır ama bunları görmezler. Rivayet mi rivayet doldur gitsin anlayışıyla bu kitaplar bize kadar gelmiş. Sübutu ile ilgili herhangi bir endişe taşımayan insanlar bunları kat'i birer delilmiş gibi kitaplarında bize nakletmiş. Artı bir de bunların delalet meselesi var. Tamam diyelim ki sübutu kat'i oldu da bu ne anlatıyor? Delaleti manası nedir? Burada da önemli problemler çıkıyor ortaya. Dolayısıyla akide bahsinde hem sübutu hem delaleti kat'i deliller aranır. İlke, ölçü budur. Zanniyat üzerine Gerek sübutta gerek delalette zanniyat üzerine itikat bina edilmez. Öyle olduğu zaman bakın ne oluyor? Onu da bir iki enteresan örneğini zikredeyim size. İmam Eş'ari ile aşağı yukarı aynı dönemde yaşamış. Ebu Muhammed el-Berbehari diye bir zat var. Şerhü-sünne diye bir eser yazmış. Orada diyor ki uzun uza diye nakiller var ben sonuç bölümünü sadece okuyayım size. Diyor ki, ey okuyucu Allah'tan kork. Ve aleyke bil emril Selefin sahabenin gittiği yola gitmeye bak. Onların izini takip etmeye bak. Ve huwa masaftu leke fi hada'l-kitab. Bu kitapta ben sana ne anlattıysam işte o kastettiğim yol odur. Onu tut. Farahim Allah'u abdan ve rahime Bir kişiye Allah anasına da babasına da ona da rahmet etsin ki قرا هذا الكتاب bu kitabı okudu Muşerhu Sunne isimli kitabı okudu ve betsehu, ve bunu yaydı ve amile bihi onunla içindekilerle amel etti ve daha ileyhi insanları buna davet etti çağırdı ve tecbihi, bunu delil olarak hüccet olarak kullandı فَإِنَّهُ دِينُ dinullah ve رَسُولِ dinu rasulillah sallallahu aleyhi Benim sana bu kitapta anlattığım şeyler Allah'ın ve Resulullah'ın dinidir. فَإِنَّهُ مَنْ اِنْتَحَلَ شَيْءًا خِلَافًا مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ Her kim benim bu kitapta yazdıklarıma muhalif bir yola giderse, muhalif bir görüş benimserse فَإِنَّهُ لَيْسَ يَد۪ينُ لِلّٰهِ بِالد۪ينِ O kimse dinsizdir. Allah'a herhangi bir dinle kulluk ediyor, ibadet ediyor değil. وَقَدْ رَدَّهُ كُلَّهُ Allah'ın dininin tamamını reddetmiştir. Şimdi bu e, mutlak otorite nereden geliyor? Sen burada bir takım rivayet ki kitabın içine okuduğunuzda gerçekten dehşetli şeyler var. E, çok düşündürücü şeyler var. Diyebilirsin ki bunlar benim meseleye bakışımdır. Benim hocalarımın, benim içinde bulunduğum grubun meseleye bakışıdır. En doğrusu budur. Ama sen buna muhalif bir şey düşüneni, Dinsizlikle itham edersen bunun ucu başka bir yere gider, bu başka bir şey olur. İçindeki rivayetleri hadis ilminin kriterleri doğrultusunda dirayet e, ölçülerine vurduğumuzda çoğu sınıfta kalan rivayetler. Sen şimdi bunları din edindin, Allah'ın indirdiği vahyin yerine koydun ve buna uymayanları da tekfir ettin. İşte günümüzdeki bu tekfirci anlayışın Esas fikir babaları bunlar. Buradan geliyor. Bu, bu ve daha pek çok insan var ki tarih içerisinde e, açık bir şekilde kelam ulemasını, usulüddin din alimlerini hatta adını vererek İmam Eş'ariyi, İbni Küllabı, Ebu Zerhelevi'yi başkalarını tekfir etmişler açıkça. Bunlar kafirdir demişler. Bunlar zındıktır demişler. Bunların katli vaciptir demişler. Bu anlayış İşte o bir takım arızalı rivayetlerde onlar gibi düşünmedikleri için böyle olmuş. Biz bu konuda sizin gibi düşünmüyoruz dedi mi bir insan tamam katli vacip oluyor, kafir oluyor. İşte bugünkü arıza, bu işit mişit arızası da bunun devamı olarak geliyor.